İlal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Muhammed'in gazabından kurtulmanın en kolay yolu onun teklifini kabul etmek. Yani hangi teklifini kabul edeceğiz? Onun peygamberliğini kabul ederseniz canınızı kurtarırsınız. ...kanlarınız, mallarınız ve çocuklarınız selamette kalır. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Nasıl böyle bir şey teklif edersin? Biz Yahudiler, Allah'ın sevgili oğullarıyız. O gerçekten bir peygamberse... ...başımıza gelecekleri bir düşünün. Ben en başından beri onunla olan anlaşmamızı bozmak istememiştim. Huye'yi geldi ve aramıza fitne soktu. O ne? Ne, ne? Şu çadırın altından bir şey akıyor. Aman Rabbi. Bu kan Rüfeide Hadun'a haber verin hemen Şimdi girde çadıra. Sa'd'ın kanaması varmış Bu kadar kan kaybına kim dayanabilir Peygamberimize haber verdiler Sa'd bin Muaz baki kabristanında defnedilirken Tüm ashabı kiram gözyaşı döküyordu Sa'd'in annesi gömülme esnasında onun başında ağlamaya başlayınca Peygamberimiz müdahale edilmemesini işaret etti Ah, ah oğlum, senin hangi özelliğini anlatsam, seni nasıl övsem bilemem ki. Ya Rabbi, bana sabır ver, bu acının ecrini senden diliyorum. 99. Bölüm Saad bin Muaz'ın vefatı peygamberimizi ve arkadaşlarını çok üzmüştü. Medine'ye İslam'ı öğretmek üzere gelen Musab bin Ümeyr'e ilk iman edenlerden biriydi Saad. Onun vesilesiyle kabilesi de İslam'ı kabul etmişti. Peygamberimizi maddi manevi her yönüyle destekleyen ve her fırsatta ona yalnız olmadığını hissettiren bu güzel insanın ölümü Medine'yi yasa boğmuştu. Hanımlar Saad'in annesine taziyede bulunmak için akın akın evine geliyorlardı. Ayşe sen misin? Hoş geldin buyur içeri. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Allah sabır versin. Taziye için gelmiştim. Saad'ın annesi müsait mi? Tabii. İçeride taziye için gelen misafirlerini ağırlıyor. Aa, şu yemeği alı versana zahmet. Zahmet etmişsiniz. Elleriniz dert görmesin. Afiyet olsun. Ayakta kalmayın. İçeri geçin lütfen. Teyze, bak müminlerin annesi ziyaretine gelmiş. <Sessizlik> Selamun aleyküm. Ve aleyküm selamım. Hoş gelmişsin Ayşe. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Şöyle buyur, otur. Resulullah'ın sana selamı var. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın elçisi... Bu zor günlerimizde bizi hiç yalnız bırakmadı. Sizler de öyle. Allah sizden razı olsun. Peygamberimiz daha bu sabah birini gönderip bir ihtiyacımız olup olmadığını sordurmuş. Sadı ne kadar sevdiğini bilirsin. Onu sevmeyen kimseyi de tanımıyorum doğrusu. Oğlunun çok iyiliğini gördük. Memleketimizi bırakıp buraya hicret ettiğimizde bize maddi manevi ne kadar desteği oldu bir bilsen. Oğlum, Sad'ım, Resulullah'ı çok severdi. Yaptıklarının hepsini gönül hoşluğuyla yaptı. Allah'ın rızasını kazanmayı dilerdi. Rabbim de ona bu genç yaşında şahadet şerbetini içirdi. Ne mutlu ona hem Allah'ın rızasını kazandı hem de Resulullah'ın hoşnutluğunu. Biliyor musun peygamberimiz ne der? Resulullah'tan önce ölen müminler onun duasını aldıkları için şanslılarmış Sağ da peygamber duasına nail olanlardan Evet yavrum onun dizleri de son nefesini verdi Onu kabre o indirdi Elbette büyük bir lütuf bu Allah bize peygamberimizin acısını yaşatmasın Amin O yanımızdayken her şeye dayanılır da o olmazsa ne yaparız bilmem Sad'ım için üzülmüyorum Elinden geleni yaptı Canı gönülden istediği şahadet nasip oldu Üstelik bize ihanet edip iki ateş arasında bırakan Yahudilerin sonunu görmeden de Canını teslim etmedi Tam da istediği gibi Yaralandığında öyle dua etmiş değil mi? Evet Aynen dua ettiği gibi şehit oldu Dedim ya evladım adına üzülmüyorum Allah'ın izniyle o en güzel makamların sahibi olacak. Ama hasret, hasret dayanılmaz bir şey yavrum. Ah bilmez miyim? Allah sana güç kuvvet ve sabrı cemil versin. Amin kızım, amin. Resulullah ölenin ardından aşırı övgüde bulunulmasından hoşlanmaz. Yaz tutanları da bu konuda uyarır. Cenazede dikkatimi çekti. Senin söylediklerinin hiçbirine karşı çıkmadı. Hatta Saad'ın annesi oğlunu nasıl övse yeridir demiş. Sana da sabretmeni ve artık üzülmemeni söylüyor. Çünkü Saad, arzu ettiği şekilde Rabbine kavuşmanın huzuru içindeymiş. Ne büyük bir müjde bu. Resulullah oğlumun ne halde olduğunu mu görmüş? Evet. Sana da artık onun adına üzülmediği haber gönderdi. Şükürler olsun. Allah'ım bana cennette oğlumla hasret gidermeyi nasip et. Amin. Medine Mescidinde güzel bir seher vaktiydi. Sabah namazını peygamberimizle birlikte kılmış olan Ashab-ı Kiram, adetleri olduğu üzere peygamberimize sorular soruyor... Kimileri de gece gördüğü rüyaları tabir ettiriyordu. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah konuşmaları dikkatle dinliyor, Resulullah'ın ağzından çıkan sözleri zihnine ve gönlüne nakşediyordu. Az önce anlatılan rüya ne kadar manidardı. Peygamberimiz ne güzel yorumladı. Keşke ben de böyle rüyalar görseydim. İyi bir adam olsaydım Allah bana da böyle rüyalar gösterirdi. Allah'ım bana da böyle rüyalar göstersen de, Resulüne tabir ettirsem Aynı günün akşamında Hazreti Ömer'in evinde aile arasında Tatlı bir muhabbet ortamı oluşmuştu Ee Abdullah Babanı yeterince dinledik Sen anlat bakalım oğlum Günün nasıl geçti Yeni bir şeyler öğrendin mi <gülüyor> Baba <gülüyor> annem çok konuşuyorsun mu demek istedi sana <gülüyor> Biraz da oğlunu dinlemek istiyor sanırım Anlatayım o zaman anne Sabah namazından sonra her zamanki gibi peygamberimizin çevresinde oturup sohbet ettik. Günün o saatinde Resulullah'ın yanında olmanın tadı başka hiçbir şeyde yok. Hem zaman öyle bereketleniyor ki saatlerce yanında kalmışız gibi hissediyorum. Eee peygamberimizin duası var ya Allah'ım günün ilk saatlerini ümmetim için bereketli eyle diye. Gerçekten de öyle baba o saatler hem çok bereketli hem de çok feyizli oluyor. Henüz sıcak bastırmamış, mis gibi bir hava. Bunun tadını en iyi sen çıkarıyorsun Abdullah. Çoğunlukla suffede kalıyorsun. Biz sana hasret kalıyoruz ama olsun. Peygamberimizin yanında ne kadar vakit geçirirsen o kadar kârdır. Doğru söylüyorsun anneciğim. Ben de her fırsatta onu görmeye çalışıyorum. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Peygamberimiz bir soru sordu ve kimse cevabını bilemedi. Benimse aklıma gelen cevap doğruymuş. Ama söyleyemedim. Neden söyleyemedin ki? Dur bakayım. Baştan anlat da biz de öğrenelim. Allah Resulü'nün yanında oturuyorduk. Babam, Ebu Bekir, Osman, ben ve diğerleri on kişi kadardık. Bir adam peygamberimize hurma yüzü ikram etti. O da ne lezzetli bir şeydir. Bu sene bizim hurmalardan çıkmadı mı baba? Ağaçların tepeleri yeni tomurcuklandı. Bir müddet sonra bizimkilerden de çıkar. Hmm, süt gibi olur ama tadını hiçbir tatlıya değişmem. Çıktığında getiririm sana, merak etme. Tamam, konuyu dağıttım. Kusura bakma Abdullah, sen devam et. Önemli değil abla. Resulullah onu içtikten sonra şöyle dedi. Bana bir ağaç söyleyin ki, o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez. Bunun üzerine insanlar çölde yetişen ağaçları saymaya başladı. Ama kimse Allah Resulü'nün mümine benzettiği ağacı doğru tahmin edemedi. Bu arada benim içimden bu hurma ağacıdır demek geçti. Fakat söylemeye utandım ve sustum. Sonra insanlar Allah Resulü'nden sorunun cevabını söylemesini istedi. O da bu hurma ağacıdır dedi. Peki bunu söylemenin ne engelledi? Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim. Senin ve Ebu Bekir'in konuşmadığınızı görünce ben de konuşmak istemedim. Sonuçta siz benden iyi bilirsiniz. İnce düşünceli güzel oğlum benim. Aferin sana. Hadi artık yatalım sabah namazına kalkmakta zorlanmayalım eh, Hadi bakalım Allah rahatlık versin Hayırlı geceler Hayırlı geceler oğlum Allah'ım neredeyim ben Karşıdan gelen büyük varlıklar da ne Ellerinde demir sopalar var Beni nereye götürüyorsunuz Yardım edin! Sesimi duyan yok mu? Odan cehennem mi burası? Bırakın beni. Bırakın beni. Allah'ım cehennemden sana sığınırım. Allah'ım cehennemden sana sığınırım. Allah'ım cehennemden sana sığınırım. Melek ona Abdullah. Ben Allah'ın görevlendirdiği bir meleğim. Korkutulmayacaksın, endişelenme. Sen ne iyi insansın. ''Keşke biraz daha fazla namaz kılsan.'' dedi. ''Allah'ım çok şükür. Ya Rabbi, azabından sana sığınırım.'' ''Dur bir dakika, beni götürmeye devam ediyorlar. Bana yardım et.'' Melek, onların da görevli melekler olduğunu, kendisine gösterecekleri şeyler olduğunu söyledi. ''Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana sığınıyorum. Cehennemin yanına geldik. Etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş.'' Uğultusu ne kadar uzaktan duyuluyor Allah'ım muhafaza eyle İçinde insanlar görüyorum Bunlar Kureyş'ten tanıdığım adamlar Babamın arkadaşları Kureyş'in ileri gelenleri Yok bakamayacağım Ne olur zorlamayın Baş aşağı zincirlere asılmışlar Nasıl bir azap bu Allah'ım Allah'ım sana iman ediyorum Resulüne iman ediyorum Azabın haktır Bize merhametinle muamele et Bizi cehennem azabından koru Oh, oh, oh, oh, Nihayet uzaklaştırıyorlar beni buradan oh, Çok şükür rüyaymış Ne kadar değişikliydi. Ya kurtulamasaydım Allah'ım doğru yoldan ayırma Yardımını esirgeme Kalkıp bir abdest alayım Kendime gelirim belki Çok şükür ya Rabbi, çok şükür. İki rekat namaz kılıyım. E ee, Abdullah, rüya görmek istiyordun gördün işte. Şimdi Rasulullah'a sorabilirsin. Ekber Tam da namaz vakti olmuş. Bismillah. Allah'ın içi içine sığmıyordu Gördüğü rüya nasıl yorumlanacaktı merak içindeydi Namazın ardından peygamberimize rüyasını anlattı Resulullah da meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu Abdullah ne iyi insan keşke biraz daha fazla namaz kılsa sözünü tekrarladı Namazlarımı kılıyorum Gün içinde de nafileler kılmaya çalışıyorum Bu olsa olsa gece namazıdır Techhide kalkamadığım günler oluyor. Ya Rabbi, söz veriyorum. Bundan sonra Rasulünün yaptığı gibi gece namazlarımı kılacağım. Seni zikretmedi, sana şükretmedi ve sana güzel kulluk etmede bana yardımcı ol. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.